Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Esselatu vesselamu aleyke ya seyidil evvelin ve'lahirin ve ila jami'il enbiya'i vel mursalin ve ila jami'il evliyai ve'lhamdülillahi rabbil alamin. İnşallah bugün Allah'ın eş-Şehid ismini hep beraber anlamaya çalışacağız. Müzul sırasına göre 51. esmadır. Yani şimdiye kadar Allah'ın 50 tane ismini hep beraber anlamaya çalıştık. Yarı yarıya Rabbimizi tanımaya çalıştık demektir bu. Şehit demek bizim anladığımız manada Allah yolunda Ölen demek değildir. Bu mana daha sonra şehit kelimesine yüklenmiş. Allah yolunda ölenlere şehit denilmiştir. Allah yolunda ölenlerle ilgili ondan fazla ayet vardır. Hiçbirinde de Allah Allah yolunda ölenlere şehit demiyor yalnız. Allah yolunda ölenler buyurur. Şehit demek, şahit olan demektir. Allahu ennehu la ilahe illahu. Allah odur ki, kendisinden başka ilah yoktur ve o her şeye şahit olandır. Şahit demek, müşahede eden demektir gören demektir sadece görmek değildir bu tabi isim Allah için kullanılınca onun şehadeti şahit oluşu bunlarınkine elbette ki benzemez Allah her şeyle görür her şeyle işitir her şeyle bilir yani Allah alimdir besirdir letiftir habirdir kulun şahadeti gibi değildir. Kul da şahit olur. Nasıl şahit olur? Bir tek gördüğüne mi şahit olur? Yok. Bir tek gördüğüne değil. Bir şeyi duyduysa, ona da şahit olmuştur. Aynı şekilde, kokusunu aldıysa, yani beş duyusu, aynı şekilde şahadet eder. Kokuya şahadet eder. Dokunduysa, Dokunduğu için şehadet eder. Aklının da şehadeti vardır. Bir de gönlünün şehadeti vardır. Baş gözünden başka bir de gönül gözü vardır. Gönül kulağı vardır. Bir de gönlünün anlaması vardır. Allah bunları ayrıca zikrediyor zaten. Onun için ayet-i de buyuruyor. Onların gözleri vardır, görmezler, kulakları vardır, işitmezler, kalpleri var, onunla anlamazlar, fehmetmezler buyurdu. Bu da gönüle ait göz, kulak ve anlama kabiliyetidir. Allah şehittir, her şeye şehadet eder. Her şeye tanık olur, her şey onun huzurunda hazırdır. Her ne olursa olsun, her ne ki var, her şey O'nun huzurundadır. Allah ayet-i kerimede, Allah size şah damarınızdan daha yakındır. Size sizden daha yakındır demektir bu. O'nun şahadeti böyle yakınlıkladır. Uzaktan görmek değildir bu. O'na O'ndan daha yakındır. Dolayısıyla şahadeti sadece görmek değildir, bilmek değildir, haberdar olmak değildir. Bizim anlamayacağımız şekilde bir şahadettir. Şehitliki önce hep beraber anlamaya çalışalım ki yanlış yapmayalım. İmanımız Kur'an'a göre olsun, Allah'a göre olsun. Allah ayet-i kerimede buyurdu ki Allah yolunda ölenlere, öldülenlere ölü demeyin onlar diridirler. Allah katında rızıklanırlar. Allah onlara böyle bir ikramda bulunur. Ama birinin şehit olabilmesi için Allah yolunda şehit olması lazım. imanı yolunda şehit olması lazım. İlahi kelimetullah dediğimiz Kur'an'ın gönüllere taşınması için Şehit olması lazım, ölmesi lazım yani. Bu durumda o da şehitler sınıfına girer mi? Şahitler sınıfına girer mi? Evet. Hayatını imanına şahit kılmış. Onun için o da şehit olur. Yani şahitler sınıfına girer. Ama şahit, şehit olmak için ölmek gerekmiyor. Ama diri olmak gerekiyor yalnız. Sadece diriler şehit olur. Şehitlerden sayılır. Ayetleri okurken hep beraber bunun böyle olduğunu anlayacağız. Allah Resulü Efendimiz'e seni şehit olarak gönderen O'dur. Şahit olarak gönderen O'dur yani. Şehit kelimesini şahit olarak anlamamız lazım. Onlara şahit olasın diye gönderen O'dur. Yani onlar için örnek olasın diye gönderen olur. Kur'an'a göre meseleyi anlamayınca birileri işte sahabeden şöyle rivayet edildi, Resulullah Efendimiz'den böyle rivayet edildi deyip ne yapar? Kendine göre Düşüncesine, fikrine göre ilaveler yapar. Onun için mutlaka duymuşsunuz. Şehitler sayılırken bir tek Allah yolunda şehit olanlar, ölenler sayılmıyor. Bir de ne deniyor mesela? Karın ağrısından ölenler şehittir. Damdan düşenler şehittir. Toprak altında kalanlar şehittir. Suda boğulanlar şehittir. İş hastalığından ölenler şehittir. Veba'dan ölenler şehittir. Yani birileri ilave yapıyor. Ya da kesip söylüyor. Resulullah Efendimiz öyle buyurmadı. Bu hadisin bir de baş tarafı var. Olmazsa olmaz olan tarafı vardır. Nedir o? Allah yolunda. Eğer biri Allah yolunda hayatını yaşıyorsa, o hangi halde ölürse ölsün o şehit olmuştur. Onun hayatı şehittir, şahittir yani. Hayatı imanına şahittir. Hayatı mümin oluşuna şahittir. Hayatı Allah yolunda olduğu için, evet, o Allah yolunda nasıl ölürse ölsün o şehittir. Onun için bütün peygamberler şehittir. Ama bunu böyle anlamayanlar peygamberimize şehit diyemediler, zahiri olarak baktıkları için. Hatta bir de Allah şehit demiş ya, oradan kurtulamayınca ne dediler? Resulullah Efendimiz işte daha önceden yediği zehirli bir etten dolayı bir sene sonra onun etkisiyle şehit oldu. Şehitlik verecek ya, başka nasıl versin? Yatağında vefat ettiğine göre şehit olmamıştır. O zaman böyle söyleyelim. Şehit o demek değildir. Evet. Elbette ki en öndeki şehit, şahit, Resulullah Efendimiz'dir. Bu vasfi Allah ona veriyor. Şehit bir de Allah'ın ismidir. Allah'a nasıl şehit diyeceksin eğer öyleyse? Daha sonra gelenler, işte devrim şehidi, sendika şehidi, vatan şehidi, şehitlik böyle çoğaldı. Böyle bir şey, böyle bir şehitlik mertebesi yoktur. Şehit olmak, şehit demek, şahit olan demektir. hayatını imanına şahit kılan demektir. Allah'a şahit olan demektir. Allah'a şahit olan. Onun için kelime-i şahadet getirirken ne diyoruz? Eşhedü la ilahe illallah. Ben şahadet ederim ki, ben şahit oluyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bu durumda biri şahadeti getirdiyse artık o şehit olma yolundadır. Şehit olma, şahit olma adayı demektir. Ama eğer hayatıyla bunu ispatlarsa, ameliyle bunu ispatlarsa, şahitlerden olur. Onun için öyle boş sözlerle insanlar birbirlerine şehitlik makamı verir. Ne uğrunda öldüğüne bakmadan. Görelim Allah ayet-i kerimede ne buyuruyor. Hep beraber anlamaya çalışacağız. Evet, şehit müşahade eden demektir. En büyük şehit en büyüğü müşahade eden demektir. Rabbini müşahade eden demektir. Ayetlerin sonunda inşallah bunu hep beraber anlamaya çalışacağız. Kul Rabbini nasıl müşahade eder? Allah bu müşahadeyi ona nasıl yaptırır? Nasıl tecelli eder? hep beraber anlamaya çalışacağız inşallah. Auuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şehide Allahu ennehu la ilahe illahu Allah kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik eder. Ve melaiketu ve ulul ilmi kaimen bil qist. Melekler de Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik eder. İlim sahipleri, ilimde yücelmiş olanlar, ulu olmuş olanlar, büyük olmuş olanlar da aynı şekilde hakkı, adaleti yerine getirerek şahit olurlar. La ilahe illa Ondan başka ilah yoktur, ilah odur. el Azizül Hekim. O aziz ve hakimdir. Bütün şeref ona aittir, güç, kuvvet, kudret ona aittir ve o hikmet sahibidir. Her işte mutlaka bir muradi vardır. Ma esâbeke min hasenetin ve minallah. Her ne iyilik, her ne güzellik sana geldiyse... O mutlaka Allah katındandır. Vema hesabı ke min seyi etin ve min Kötülükten de her ne sana dokunuyorsa, her ne sana geldiyse, o da senin kendi nefsindendir. Allah'a göre iman böyledir. Yanlış yapıyor, sıkıntı çekiyor. Allah yaptıdır Allah'ın takdiri. Bak Allah öyle söylemedi. Sana gelen iyilik, güzellik Allah'tan, kötülük de kendi nefsindendir dedi. Onu bana mal etme, bana çamur atma diyor Allah. Onun için imanımızı Kur'an'a arz etmemiz gerekir diyorum. Suçunu Allah'a atıyor, tembelliğini Allah'a atıyor. Kulluğunu yapmıyor, suçunu Allah'a atıyor. Bu erselna kelli nasi resula seni insanlara resul olarak gönderdi ve kefabilahi şehida şahit olarak Allah yetmez mi? Allah kafi değil midir? Şahit olarak Allah yeter. Allah senin Allah'ın resulü olduğuna şahitlik eder. Bu yeterlidir. İsterse hiç kimse iman etmesin. Lakin Allah'u Yeshedubi ma enzela ileike. Allah sana indirdiğine şahitlik eder. Enzela hu bi ilmihi. Allah onu ilmiyle indirmiştir. <gülüyor> Ve melakiyetu yeshedun. Melekler de buna şahitlik eder. Ve kefa billahi Şehidâ. Şahit olarak Allah kafidir. Allah kitabının hak kitabı olduğunu kendisinin ilmiyle gönderdiğine şahadet ediyor. Bu durumda aslında bu ayetlere karşılık bir soru vardır. Ne demek? Sen de şahitlik ediyor musun? Allah'ın şahitlik ettiğine sen de şahitlik ediyor musun? Bir mümin olarak. kul ma sa'al tukum min ecr de ki ben sizden bir ücret istemiyorum fehu ve lekum ücret sizin olsun in ecriye illa ala allah benim ecrim ücretim Allah'a aittir ve hu ala kulli şeyin şahid ve o her şey üzerinde şahittir senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusin onlara göstereceğiz insanlara göstereceğiz hem afakta ufukta dışarda yani görebildiği kadarıyla gözünün gördüğü kadarıyla gözü her neyi görürse görsün hem onlar üzerinde onlarda hem de kendi nefislerinde kendilerinde iç alemlerinde ayetlerimizi göstereceğiz. Müşahede ettireceğiz ayetlerimizi hem dışarıda hem kendilerinde müşahede ettireceğiz. hatta yetebeyn lehum ennehu'l hak. Öyle ki onun hak olduğunu olduğu onlara beyan olsun apaçık olsun. Müşahede etsin. Görsün ki Allah'ın hak olduğu onlara bütünüyle anlatılmış olsun. Onlar anlamış olsunlar. Onlara beyan olmuş olsun. Evolem yekfi birrebbik رَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا Rabbinin her şeye şahit olması yeterli değil midir? kafi değil midir? Demek ki Allah hem dışarıda ayetlerini bize gösterecek hem de kendi nefsimizde ayetlerini bize gösterecek ayet demek delil demektir Allah'a Delil olan şey, nedir Allah'a delil olan şey? Afakta ve Enfus'taki Allah'ın isimlerinin tecellisidir. Allah'ın nurunun tecellisidir. Allah'ın kudretinin tecellisidir. Biri kendisine baktığında bütünüyle Allah'a ait olduğunu bilmeli ve anlamalıdır. Buna iman etmelidir. Yani kendisinin görmesi, işitmesi, bilmesi, irade etmesi, dilemesi, sevmesi, bunların hepsinin Allah'a ait olduğunu bilmesi lazım yetmez nefsinde onun hakikatinde hakkı göstereceğiz kendimizi ona müşahede ettireceğiz güzelliğimizi el esmaur hüsnamızı ona müşahede ettireceğiz dedik dışarıda da müşahede ettireceğiz dedik dışarıda eğer gösterecekse içeride gösterecekse insanın kendi içinde gösterecekse geriye bir şey kaldı mı kalmadı yani kulun Allah'a şahit olmadığı hiçbir alan yok demektir bu. O ersele bil huda resulünü hidayetle gönderen odur. Ve din il hak hak din ile gönderen odur. Li yushire hu dini kullihi bütün dinlere üstün kılmak için bütün dinlerin üzerinde olması için ve kefa billahi şehida şahit olarak Allah yeterdir. Bütün dinlere üstün olsun diye ne demek? Kim hayatını nasıl yaşıyorsa onun dini odur. Bu toplum olarak da böyledir. Neye göre hayatlarını yaşıyorlarsa dinleri odur. Bir de fert olarak yani bir kul olarak, abd olarak kişi dinini nasıl yaşıyorsa, neye göre yaşıyorsa, kime göre yaşıyorsa o da onun dinidir. Allah dininin hak olduğunu Resulü'nü hidayetle göndermiş. Onun üstün olduğunu ne yapacak? Gösterecek. Gösterecek. Bununla beraber kulları bunu anlayacak. Eğer biri Allah'ın hidayetine tabi olursa, Resulüne tabi olursa, üstün geldiğini görecek. Hem dünyada hem ahirette üstün olduğunu anlayacak. Buna da şahit olarak Allah yeter. Ne demek? Sen Allah'a güveniyorsan bunu böyle bil. Ben buna şahidim diyor Allah. Ben bunun böyle olduğunu biliyor, görüyor ve buna şahitlik ediyorum. Kul kefa billahi şehiden beyni ve beyne De ki aramızda şahit olarak Allah yeter. Kimin doğru söylediğini Allah biliyor. Allah buna şahittir. Allah yeterdir. İnne hukan bi ibadihi khabiren besira. Muhakkak ki o bunlarını gören ve onlardan haberdar olandır. Kul kefa billahi beyni ve beynekum şehidah. De ki, sizinle bizim aramızda şahit olarak Allah yeter. Ya'lemu ma fi semavati vel ard. Allah göklerdekini de, yerdekini de bilendir. Göğün de, göklerin de, yerin de alimidir Allah. Ve lezine amenu bil batili ve keferu billah. Batıra iman edip, batıli sevip, Allah'ı inkar edenler. Ulaike humül hasirun. İşte, hüsrana uğrayanlar bunlardır. Tekefe billahi şehiden beynena ve beynekum. Şahit olarak aramızda Allah yeter. İn kunna'an ibadetikum leğafiliyum. Bunu kim söyleyecek? Bu Yunus Suresi 29. ayetti. Bunu tapranlar söyleyecek. Kıyamet günü Allah'ın huzurunda eğer biri Allah'a şirk koşulmuşsa hesap yerinde öyle söyleyecekler. Ne diyecekler? Biz, sizin bize taptığınızdan haberimiz yoktu. Öyle söyleyecekler. İnkûnâ en ibadeti kum leğâfilîn. Bizim bundan haberimiz yoktu. Bunlar habersiz değildik. Birileri eğer birinin hükmünü, sözünü Allah'ın sözü önüne koyuyorsa kelamı önüne koyuyorsa onu ilah edilmiş ve ona tapmış demektir. Allah'ın batıl dediğine, yanlış dediğine biri doğru diyor ve birileri ona tamam senin söylediğin doğrudur diyorsa o onun ilahi olmuş olur. O da bunlar habersizdir. Kendine göre kitap yazmış, kendine göre yol göstermiş, kendine göre önderlik yapmış. İnsanlar da onun peşinde gitmiş, bu doğru yapıyor, doğru söylüyor demişse onu ilah edinmiştir. Kıyamet günü hesaba çekilirken o kendisine uyanlara diyecek ki bizim, benim, benim. Sizin bana taptığınızdan, bana ibadet ettiğinizden, abdılık yaptığınızdan haberimiz yoktu. Ben bundan sorumlu değilim diyecektim. Kendimize bakıp, insanlara bakıp, kime abd olduklarına, kime ibadet ettiklerine, kime hizmet ettiklerine bakıp anlayacağız. Allah'a abdoluyoruz, abd oluyoruz yoksa birilerine mi abd oluyoruz? Allah bunu kabul etmez. Allah şirki kabul etmiyor. Bir insan ki ben Allah'ın kuluyum, beni Allah yaratmış desin. Ben Allah'a iman etmişim desin. Kendisi gibi bir beşerin sözünü Allah'ın sözünün, kelamının önüne koysun, üzerine koysun. Bu kafir olması ne olsun? Bu müşrik olması ne olsun? İstediğimiz kadar kendimize yalan söyleyelim. Ben böyle yapmıyorum diyelim yani. İnsan en çok yalanı, en büyük yalanı kendisine yapar. Kendisine söyler. Nasıl, neden kendine yalan söylüyor? Vicdanının sesini bastırmak için, gönlünün sesini bastırmak için, imanının sesini bastırmak için, feryadını bastırmak için, İtirazını bastırmak için yalan söyler. Kendine yalan söylüyor. Öyle yaptığını biliyor, ona bin türlü mazeret üretiyor. Onu susturmak için. Yoksa feryat ediyor, vicdani feryat ediyor. Bu doğru değil diyor. Senin bu yaptığın doğru değil. Senin bu yaptığın Allah'a ters, sen Rabbine ters düşüyorsun deyip feryat eder. O da ona yalan söyler. Onu kandırmaya çalışır mazeret üretmeye çalışır, fetva bulmaya çalışır. Onun için Allah ayet-i kerimede buyurdu ki, insan kendi nefsi üzerine şahittir. O bunu biliyor. Biliyor ama yalan söylüyor. Zaten kendisine yalan söylemese, haktan ayrılamaz, batıla sapamaz. Hakta olmadığı halde ben haktayım diyemez. Yalan söylüyor kendine. E kul ya ehli'l-kitap nime tekfurune bi ayatillah de ki ey kitap ehli ey Allah'ın kitap verdiği kimseler ey kitap ehli deyince sadece bunu Yahudi ve Hristiyan olarak anlamıyoruz. Allah kitabı bize de vermiş midir? Vermiştir. Biz de ehli kitap mıyız? Evet. Hitap bütün el kitabadır. Neden Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Allah'ın ayetlerine karşı nankörlük yapıyorsunuz. O sizin için nimetken Allah sizi cennete davet ediyorken neden ona nankörlük yapıyorsunuz? Vallahu şehidun ala ma ta'malun. Allah sizin yaptıklarınıza şahittir. Her neyi yapıyorsanız Allah buna şahittir. Allah bunu görüyor. Siz Allah'ın huzurundasınız yani. Ve yekulu'llezine keferu leste mursala. Kafir olanlar dediler ki sen Allah'ın resulü değilsin. Kul de ki onlara kefa billahi şehiden beyni ve beynekum. De ki bizimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Allah bana şahitlik ediyor ya bu yeterlidir. İsterseniz şahitlik edin, isterseniz şahitlik etmeyin. ve men indehu ilmül kitab. Evet. Bir de yanlarında kitabın ilmi var. Yani bunu biliyorlar. Bilmeden yapmıyorlar yani. Kendi kendilerine yalan söylüyorlar. İn elledi ne aamenu ve iman edenler, Yahudiler ve sabiin sabiler yani. Yıldızlara aya güneşe tapanlar ve nesara nesraniler Hristiyanlar ve mecusse mecusiler veezzine eşreku Bir de Allah'a şirk koşanlar İnallahe Yesslu Beynehum Yemel kıyame Allah bunların arasında, Kıyamet günü hükmünü verecek Onları birbirinden ayıracak Onları tafsir edecek Birbirinden ayıracak İnne Allahe ala kulli şeyin şehidah Vahakak ki Allah Her şeye şahit olandır Her birinin gideceği yer ayrıdır Cehenneme gidenlerin de Yerleri ayrı ayrıdır her biri farklı bir cehennem tabakasına gider. Aynı şey müminler içinde öyledir. Cennet de 8 kattır. Her biri kendi imanının derecesine göre yeri belirlenir. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam kıyamet günü cennete gidenler cennete gider. Cehenneme gidenler de cehenneme gider. Her biri Kendisine ayrılmış yere gider. Allah cennettekilere dereceler ihsan eder, ikram eder. Cennette bin derece vardır dedi. Bin derece. Her bir derecenin büyüklüğü, yüksekliği yerle gök kadardır dedi. Yani biri bir derece birinden üstün olursa sanki biri yerde öteki gökteymiş gibi o kadar birbirinden farklıdır. Farklı nimetler de kazanmış olur. Allah kuluna buyurur ki, oku. Kur'an'ı oku der. Dünyadayken okuduğun gibi oku. Oku ve yüksel. Kulun yükselişi okuduğu kadarıyladır Ama dünyada okuduğun gibi oku dedi. Bu sadece zahiri bir okuyuş değildir. Yani dünyadayken onu nasıl anladın, nasıl iman ettin, nasıl amele dönüştürdün, ahlaka dönüştürdün öyle oku. Onu oku. Yoksa kuri kurya ezbere bir okuyuş değildir bu. Keyfe yehdillahu qulman keferu ba'de imanihi. Allah imandan sonra kafir olanları Nasıl hidayete erdirsin? Allah onlara iman vermiş. Bunun peşinden onlar eğer kafir olduysa, nankörlük yaptıysa Allah onlara nasıl hidayet versin? Hidayet vermez yani. İmandan sonra küfür ne demektir? İmandan sonra imana nankörlük yapmak. Kefere nankörlük yaptı demek. İnçareti de iman etmiş zaten imanının kıymetini bilmedi. İmanının şükrünü eda etmedi. İmanı için Allah'a şükretmedi. Ona sarılıp onu korumaya çalışmadı. Gereğini yerine getirmedi. Allah'ı sevmenin kıymetini bilmedi. Rabb'inin kıymetini bilmedi yani. Ve şehidu en-resule hak o resulünün hak olduğuna şahitlik eder. Ve ja'a beyinat ve Allahu la yahdil Allah her şeyi beyan ettikten sonra, her şey anlaşıldıktan sonra eğer onlar nankörlük yaptıysa Allah onlara nasıl hidayet versin? Allah zalim bir topluluğu hidayete erdirmez. Kul ey şeyin ekberu şehadeten. De ki şahadetçe en büyük olan şey nedir? Şahitlikçe hangi şey daha büyüktür? Kulillah Şehidün beyni ve beynekum. De ki en büyük şahit Allah'tır. Bizimle sizin aranızda, benimle sizin aranızda şahit olan Allah'tır. Ve uhye ile ye hazel Kur'an ve onzürekum bihi. Allah bana Kur'an'ı indirmiştir, vahyetmiştir. Ve men Allah bununla beraber sizi onunla uyarmamı, inzar etmemi buyurmuştur. Ve men e innekum le teşhedun enne ma'allahi ilaheten Bununla beraber ulaşabildiğim, ulaşabileceğim herkesi inzar edeyim diye, uyarayım diye bana vahyetmiştir. Evet. Ama gerçek şu ki, siz Allah ile beraber başka ilahlar ediniyorsunuz. Kul la eşed, ben buna şahitlik etmem. Allah'tan başka ilah olduğuna şahitlik etmem. Kul innama huve ilahun vahid. Yani Allah vahid olan Allah'tır. Tek olan Allah'tır. El esmaul husna ona aittir. Sıfatlarında o bir olandır. Ve inneni berin mimma tüşrikum. Ve ben sizin Allah'a şirk koştuklarınızdan beriyim. Uzakım. وَالَّذِينَ عَامَلُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ O kimseler ki Allah'a ve Resulüne iman etti. اُولَٓئِكَ هُمُسْ ve وَالشُّهَدَةِ İşte Sıddıklar ve Şehitler onlardır. اِنْدَ رَبِّهِمْ Rableri katında Şehitler ve Sıddıklar onlardır. Demek ki biri Allah'a ve Resulüne iman ediyorsa, Allah ona benim katımdaki Sıddık ve şehit odur dedi. Lehum ecruhum ve nuruhum. Onlar için bir ecir vardır, bir de onların nuru vardır. Ve lezine keferu ve kezebu ayatina. O kimseler ki, inkar ettiler ve yaranladılar ayetlerimizi. ke eshabul cehid işte onlar cehennemin adamlarıdır. Ve id akad al-Rabbu ke min bani Adam min zuhurihim zuriyetuh. Allah Adem oğullarının zuriyetini belinden alıp bu karubela şehit naveriğimiz ayettir ve şehadhem ala Allah onları kendi üzerlerinde şahit kıldı. Elestu bir rabbikum? Allah onlara soruyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bala şeyda. Evet dediler. Biz buna şahidiz. Sen bizim Rabbimizsin ve biz buna şahidiz. "En hu yu'mel kıyameti. İnna kunna en haza gafilin. Allah bunu neden böyle yaptı? Kıyamet günü biz bundan gafildik. Bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz diye. Allah neye şahit kıldı? <gülüyor> kendi nefisleri üzerinde Allah şahit tuttu onları, şahit kıldı. Onlar kendi kendilerini müşahede ettiler, Rablerini müşahede ettiler. Sorup, ben sizin Rabbiniz değil miyim dediğinde hepsine dediler "Kalu belâ şehidnâ". Evet biz buna şahidiz. Yani biz bunu görüyoruz. Şahadet oradan geliyor zaten. Senin bizim Rabbimiz olduğunu gördük ve buna şahit olduk dediler. O zaman hepimiz Rabbimizi müşahede etmişiz. Nasıl? Bir de kendi nefsimiz üzerinde şahit olduk. Kendi nefsimizi de gördük. Yani kendi hakikatimizi de gördük. Bu dünyaya gelmeden önceki Allah'ın bütün ruhları şahit kıldığı bir müşahadedir. Ne buyurdu ayet-i kerimede? أَلَّمَ ademe اَسْمَاءَ كُلَّهَا Allah Adem'e bütün isimleri talim etti. El Esmaül Hüsna'yı talim etti. Yani bütün isimleriyle ona tecelli etti. Allah onlara ben sizin ilahınızım demedi. Ben sizin mabudunuzum demedi. Ben sizin Rabbinizim dedi. Ben sizi terkip eden Rabbinizim dedi. Yani senin varlığın benim isimlerimdir. isimlerimin nurudur. Evet, soruyor. Öyle değil mi? Diyor. Bir kendine bakıyor, bir de Rabbine bakıyor. Ne diyor? Biz buna şahidiz. Yani varlığımız bütünüyle sana aittir. Allah'ın kendi üzerindeki tecellisini görüyor. Rabbini onunla müşahade ediyor. Onun için biz buna şahidiz diyorlar. Kıyamet günü de hiç kimse biz bundan gafirdik. Anlamadık diyemez. Çünkü kul bu tadı bütün şiddetiyle gönül aleminde tadıyor. Ve bunu biliyor. Mesela Allah'ın öyle kulları var ki o ani hala unutmamıştır. Allah unutturmamış. Vardır bir hikmeti. O ani unutmamış. Mesela Mevlana ben o ani hiç unutmadım demiştir. Onun için herkes Rabbini arıyor. Ben kimim? Ben nereden geldim? Ben nereye gidiyorum? Benim ne işim var burada? der. O arayışla başlar. Aklı, gönlü, vicdani ona yol gösterir. Ve innehu ala zalike leşehid. İnsan kendisi şahittir. Neye şahittir? İnnel insanı bir Rabbihi lekenut. İnsan Rabbin'e karşı çok nankördür. Kendisine buna şahittir. Kendisi kendi nankörlüğüne şahittir dedi Allah. ve keyfe izacina min kulli ummetin bir şehit. her ümmetten bir şahit getirdiğimizde vecina bike ala ha ulayi shahidan bir de seni de hepsinin üzerine şahit olarak şehit olarak getirdiğimizde onların hali ne olacak kıyamet günü Allah her ümmetten bir şahit getirir Ümmet demek kavim demektir. Bir insan topluluğu demektir. Aynı yoldaki insan topluluğu demektir. Her topluluktan Allah bir şahit çıkarır, şehit çıkarır. O onların örnek aldığı kimse demektir. Onların önderleri, imamları demektir. Allah Resulullah Efendimiz'i de onun üzerine şehit olarak getirir. Şahit örnek olarak getirir yani. Eğer müminse bu durumda Resulullah Efendimiz'in ölçüsüne vurulur. Önder ne kadar Resulullah Efendimiz'e uymuşsa, o topluluk da o kadar ona uyduğuna göre Resulullah Efendimiz'e uymuş demektir. Ama ölçüyü koydu, seni hepsinin üzerine şahit olarak getireceğiz dedi. Yani sen ölçüsün, sen şahitsin. Eğer ona uymuşsa, uyurmuşsa kabul görür Allah kabul edecek. Ona uymuyorsa kabul edilmeyecek demektir. Ve kezalikha ceyalna kom ümmeten ve li tekunu Biz sizi vasat bir ümmet kıldık. Yani Tam ortadaki, dengedeki bir ümmet kıldık. Hristiyanlar gibi, tenzihe gitmeyen, Yahudiler gibi teşbihe gitmeyen, tam dengede, tenzih ve teşbih arasında duran dengede bir ümmet kıldık. Sınırı aşmayan, haddini aşmayan bir ümmet kıldık. bitekunu şehada'a al-nas insanlara şahit olasınız diye insanlar için insanlık için örnek olasınız diye şahitlik örneklik demek ve Yakun er-resulu aleykum şehada resulü de sizin üzerinize şahit kıldık örnek kıldık uma jaalnel kıblel leti كُنْتَ عَلَيْهَا illa لِنَعْلَمَى min يَتَّبَعُوا الرَّسُولَ مِمَّا يَنْقَلَبُ ala عَقِيبَيْهِ Kıblen'in değiştiği ayettir bu. Allah kimin Resul'e tabi olacağını, bunun haber ver kimin ayakları, ökçeleri üzerine girsin geriye döneceğini biliyor ama onlara göstermek için. Ve yeme nüvgesi min kül ümmetin şehidan. O gün her ümmetten bir şahit getireceğiz Sıma la yuzenulilladine keferu. Sonra kafirlere izin verilmez. Vallahum yeste tabun. Özürleri de kabul edilmez. Kim kime uymuşsa o onun. Şahidi olmuştur, örneği olmuştur. Üzür kabul edilmez o gün. Onun için kim kime uyuyor, baksın. O gün üzür beyan edemez, bilmedim, anlamadım diyemez. Kul helüm ve şehada ekomul dedine, yeshhedone en Allah harame haza. Di ki. Allah'ın haram kıldığına dair şahitlik edecek kimdir? Allah bir şeyi haram kılmamış, birileri haram diyor. Birileri de ona şahitlik ediyor. Kimdir o şahitlik eden? Bu doğru söylüyor diye diyen, iman ona iman etmiş demektir. Onu ilah edinmiş demektir. Allah kimdirdir böyle yapan? Beyin şehidu, kılı taşıd, meağu. Eğer biri deri bunu ederse, sen onlarla beraber şahitlik etme. Ve, evet. ve, ve, ve, ve, ve, O ayetlerimizi inkar edenlerin onlara tabi olma. ve, وَالَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاَحِرَتِ وَهُمْ بِالرَّبِّهِمْ يَعْدِلُونَ Onlar ahirete iman etmemişlerdir. Onlar Rablerine denk, eş ilahlar edilmişlerdir. Onları Rablerine ortak koşmuştur yani. Onların sözünü Allah'ın sözüymüş gibi kabul ederler. Onun için ısrarla ne diyoruz? Allah bir şeyi haram kılmamışsa sakın bu haramdır demeyin. Yok kitapta böyle yazdı. yok böyle rivayet oldu, böyle olmaz. Allah'ın tehdidi çok şiddetli. Eğer birileri haram demiş, Allah'ın haram kılmadığına haram demiştir ve birileri de buna şahitlik ediyorsa sen buna şahitlik etme dedi. Onlar kendi hevalarına uymuşlar. onlar ahirete iman etmemişlerdir dedi. Onlara tabi olma dedi. Onlar, başkalarını Allah'a denk ilah tutmuştur dedi. Şirke düşmedi dedi Allah. Bu şirktir dedi yani. Müşrik olma. Bir şeye haram demek başka bir şey, zararı demek başka bir şeydir. Bakıyorsun korkmadan, endişe etmeden hemen şu haramdır diyor. Allah'tan başka hiç kimse, hiçbir şeyi haram edemez. Ederse ne olur? Allah kimdir o haramdır diyor. Kimdir o? Ona şahitlik ediyor ki bu doğru söylüyor diyor. Kimdir o? Eğer birileri öyle yaparsa sen onlarla beraber bu şahitliği yapma diyor. Onlar ahirete iman etmemiş. Onlar Allah'a şirk koşuyor dedi. Böyle söyleyenleri Allah ile bir tutuyor dedi. Ne diyor mesela örnek vereyim? Mesela sigara haramdır diyor. Örnek verdim öyle. Veya böyle çok basit bir şeyi saçına boya yapmak haramdır. Sen ne ne diyorsun sen böyle? Sen bunu söylemeye nasıl cesaret ediyorsun? Senin bir kelimeyle küfür edeceğini bilmen gerekmez mi? Sen müminsin. Yani Allah'ın bunu kabul edeceğini mi zannediyorsun? Sen Allah adına konuşacaksın. Ben ilahım diyorsun. Ama zararı diyebilirsin. Koş değil diyebilirsin. Bu başka bir şey. Haram demek başka bir şeydir. Eğer biri haram diyorsa o ilahlık taslamıştır. Ya da eğer birine uymuşsa ona şahadet etmişse aynı şekilde onu Allah'a şirk koşmuş ilah edilmiştir. Allah söylüyor. Yoksa Kur'an'a iman etmiş olmuyoruz yani. Ve yüme neba su fi kulli ummetin şehidan aleyhim min enfusi o gün her ümmetten kendilerinden kendi işlerinden bir tane şahit bir tane şehit çıkarız çıkaracağız ve ji'na ke şehida seni de onların üzerine şehit olarak şahit olarak getireceğiz o gün ''Ala haulâi ve nezzelna aleyke'l kitâbe tibyanen likullî şey'in...'' Kitabı da sana her şeyi beyan edesin diye, açıklayasın diye indirdik. ''Ve hüden hidayet olsun diye ve rahmeten rahmet olsun diye ve bışra...'' لِلْمِسْلِمِينَ Teslim olanları müjdele. Allah'a, Allah'ın kitabına, hidayetine, rahmetine teslim olanları müjdele. Eğer şahit Allah'ın kitabıyla davet etmiyorsa, Allah'ın vahyiyle davet etmiyorsa, hidayetiyle, rahmetiyle davet etmiyorsa... Resulullah efendimiz ona şahitlik etmez. Ona şahit olmaz. Şahit olmak demek aynı zamanda tasdik etmek demektir. Ve cahidu fillahi hakke cihaadihi. Allah yolunda hakkıyla gerektiği gibi edin, cihad edin. Huve istebakum ve ma jaale aleykum Allah dinde sizin üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi. Evet. Allah hiçbir zorluk yüklememiş. Bunun için Allah çabanızı, gayretinizi sarf edin buyurur. ve nezâna min kulli ümmetin şehida. Her ümmet bir şehit çıkarıp, ve kulna ha tu Evet, onlara haydi delilinizi getirin. Dediğimizde ve alimu an al hakkı lillah. O zaman anlarlar. Allah'ın hak olduğunu anlarlar ve delle anhum makanu yeftedur Allah'a iftira edip ona şirk koştukları da kendilerinden kaybolup gitmiş olacak. Evet kıyamet gününde Allah oradan bir sahne anlatıyor. Ya <Sessizlik> ve ey insan ve cin topluluğu. Cehenneme gidenlere hitaptır bu yatiikum rusulun minkum size resullerimiz gelmedi mi yakussune aleikum ayati size ayetlerimizi anlatmadılar mı Kısa etmediler mi izah etmediler mi venudzurunekum liqae yevmekum haza size bugünü haber vermediler mi bugünle sizi Korkutmadılar mı? izaretmediler etmediler mi? Kalu şehidna. Derler ki, evet, biz buna şahidiz. Ala enfusina. Biz kendi kendimize, kendi üzerimize şahitlik ederiz ki, geldiler ve söylediler. Ayetlerini bize okudular. Kendi aleyhimize şahitlik ederiz. Onlar okudu ama uymadık. Ve garet humul hayatı dünya. Onları dünya hayatı aldattı, marfur etti. Onlar dünya hayatına aldandı. Ve şehidu ala enfusihim Onlar kendi nefisleri üzerinde şahitlik ederler. En nehum kafir Kafir olduklarına dair. Kendi aleyhlerinde şahitlik ederler. Yani Allah'ın Resulleri geldi, üzerimize bize Allah'ın ayetlerini okudu, anlattı. Kıyameti, kıyametle tehdit ettiler. Kıyamet günü böyle bir hesap var, cehennem var dediler. Ama biz dünya hayatına mağrur olduk, aldandık. Dünyanın peşine takıldık derler. Bütün insanlar için hitaptır bu. Cehenneme giden bütün insanlar için. Ama hepsi de ne diyor? Allah'ın Resulleri bize geldi. Resulullah Efendimiz'den sonra Peygamber gelmeyeceğine göre Allah ne demek istedi? Allah'ın ayetlerini taşıyanlar Allah'a Resulluk yapmıştır diyoruz. Allah'a Resul. Allah'ın ayetlerinin Resulü'dür. Aslında hep beraber Allah'ın isimlerini anlamaya çalışıyoruz. Normal olarak sohbet etmek başka bir şeydir. Allah'ın ayetlerini okuyup anlamaya çalışmak çok daha başka bir şeydir. Mutlaka Ayetlerin bir ağırlığı vardır. Kardeşlerimiz üzerinde bu görünüyor zaten. Rahatça sohbet etmek ayrı şey ama bir ayet okununca o ayetlerin ağırlığı var. Her ne olursa olsun mutlaka evet, o ağırlığı taşımaya çalışmak gerekiyor. O ağırlığın altından kalkmak gerekiyor yani. Allah ayet-i kerimede Resulullah Efendimiz'e buyuruyor diye, sana ağır bir söz vahyedeceğiz. Söz ağır. Ağırlık çekiyorsa bilin ki bundandır. Ama bu ağırlığı taşımak zorundayız. Bu emaneti taşımak zorundayız. Bu ağırlığı ne kadar taşımaya çalışırsak o kadar güçleniriz. Manevi olarak o kadar güçlü, kuvvetli oluruz. Nefse karşı, şeytana karşı, arzulara, isteklere, dünyaya karşı o kadar güçlü oluruz. Eğer biri Allah'ın şehit ismine iman etmezse ne olur? Müşrik olur. Hiçbir müşrik Yoldan çıkan, gazaba uğrayan ya da deralette kalan hiç kimse yoktur ki Allah'ın şehir ismine iman etmiş olsun. Allah'ın şehir isminin böyle bir özelliği var. Eğer biri Allah'ın şahitliğine iman ederse, şirkten kurtulur. İman etmezse kesinlikle şirke düşer. Allah'ın şehir ismi. Allah'ın her şeye şahit olduğuna iman etmek. Allah'ın kuluna şah damarından daha yakın olduğuna iman etmek. Ne yana dönerse dönsün, Allah'ın veçinin orada olduğuna iman etmek. Allah'ın şahitliğine iman etmek, bununla beraber Allah'ın şehir isminin bir de kulda tecellisi vardır. Allah'ın şehir ismi bir kulda tecelli ederse, ne olur? Onun bütün organları, azaları, gönlü, kalbi, aklı Allah'a göre çalışır. Allah'a şahit olmaya göre çalışır. Allah'ın isimlerine, El Esmaül Hüsnaya şahit olmaya çalışır. Yani başına bir olay mı geldi, ne der? Bunda bir hikmet var der. Bunda bir Allah'ın muradi var der. Acaba Allah burada bana neyi öğretmek istedi? Acaba bu hangi yanlışımdan başıma geldi? Bak şahit olarak yola çıkıyor. Şahit olarak. Aklını, gönlünü ne yapıyor? Şahit kılarak kullanıyor. Allah'a şahit kılarak. Allah'ın bir muradi var diyor. Ama Allah'ın şehit ismine iman etmemişse nasıl bir halaldır o? karamca şunu şöyle yapıyor: onun için bu böyle oldu, Allah onun merasını versin, Allah onu kahretsin ya da Allah bunu niye başımıza getirdi, biz bunu hak etmemiştik. Şahit olmamış, şahit olmuyor. Her ne olursa olsun, Allah'ın bir muradi var mıdır, üzerinde vardır. Yaptığın yanlış ya kendi nefsindendir, ya da o bir imtihandır. Eğer hata seninse, yanlış seninse doğru bakman gerekiyor. Hata benim demen lazım, yanlış benim demen lazım. Onun için bu başıma geldi demen lazım. Allah bütün güzellikler, size Allah'tan bütün kötülükler de kendi nefsinizden dedi mi? Dedi. Eğer senin orada bir eksiğin yoksa, bir yanlışın yoksa bu bir imtihan demektir. İmtihanı kazanman için ne yapman lazım? Eğer o sorunsa, sıkıntıysa sabretmen lazım. Hoş görmen lazım. Kimseyi suçlamaman lazım. Rabbim bana böyle bir muamele etti. Bu durumda bana düşen en güzel şekilde sabretmektir dersin. Eğer o senin eksiginse, senin yanlışınsa ne yapman lazım? Tevbe etmen lazım. Ben yanlış yaptım ya Rabbi demen lazım. Yanlışını itiraf etmen lazım. Benim bunu böyle yapmam gerekirdi. Şöyle yapmam lazımdı. Yanlış yaptım. Onun için bu cezayı çekmem lazım. Evet, yine Gene tövbe edip istiğfar edip gene sabretmem lazım. Ama buna şahit olmayanlar kelime şahadetle de getirmemiş demektir. Şahadetinde eksiklik var. Kul Allah'ın isimlerinden herhangi birine şahitlik etmese, şahadet etmese şahadeti eksiktir. Yani, o 99 parçadan bir parça eksik olmuş olur, bir parça da Allah'a şirk koşmuş olur. İman şirki kabul etmiyor, şirk bulaşılmış iman, onu müşrik yapar, imanı hiçbir işe yaramaz. Nasıl ki bir tas suya bir damla idrar düşse, o haram olur mu? Olur. İçilir mi o? İçilmez. Ama idrar bir damlaydı o bir tastır. Desek doğru olur mu? Ya da bir kazan suya düşse. Bu bir kazandır o bir damlardır desek olur mu? Olmaz. İman da böyledir. Tert Onun için pislik şirki kabul etmez. Şirk pisliktir. Allah müşrikler necistir dedi. Onun necis yapan şey nedir? Pislik yapan şey nedir? Onun şirki'dir. Şirk imana bir damla bile olsa düştüğünde onu bütünüyle bozar. Haram kılar yani. Onun için imanımızı kontrol etmemiz lazım. Allah'ın her biri ismine iman etmiş miyiz, etmemiş miyiz? Allah'ın bize mühlet tanımasına asla aldanmayalım. Yani bize ceza vermiyorsa, bizi yere batırmıyorsa, ya da bizi huzurundan kovmuyorsa asla buna aldanmayalım. Hiç kimse Allah'a hesap soramaz. Hiç kimse Allah'ın ilmi karşısında ben biliyorum diyemez. Allah'ın hikmi karşısında ben de bunu böyle istiyorum, bu da benim gibi olsun diyemez. Bunu söylerse biri kul olmayı, amdolmayı kabul etmemiş, ilahlık taslıyor demektir. Öyle bir an gelir ki Allah ona dur der. Dur. Sana tanıdığım bütün imkanları çöpe attın. Beni yok saydın. Aklını kullanmadın. Onun için hiç kimsenin Allah'a işini öğretmeye kalkışması, dini öğretmeye kalkışması, güzelliği öğretmeye kalkışması ona ben bunu kabul edemem, bunu böyle yapmazsan seni kabul etmem demesi Allah bunu kabul etmez, bu kul değildir. Bu kulluğu kabul etmemiştir. Eğer Allah ikramlarını yapmaya devam ediyorsa kendine gelsin diyedir. Aklını başına alsın diyedir. Allah ne buyurdu ayet-i kerimede? Eğer Allah insanların yaptıklarına karşılık verseydi, cezalarını verseydi, yüzünde canlı varlık bırakmaz. Demek ki yaptıklarına karşılık ceza vermiyor. Ne yapıyor? Belli bir vakte kadar onu tehir ediyor. Her birine bir ölçü biçmiştir yalnız. Bir vakit bir sınır koymuştur. Köfrünün de bir sınırı vardır. Şirkinin de bir sınırı vardır. isyanın da bir sınırı vardır. Allah'a itirazın da bir sınırı vardır. Allah'a nankörlüğün de bir sınırı vardır. Allah her bir kula bir sınır koymuştur. O vakit geldiğinde Allah çizgiyi çizmiştir. Oraya geldiğinde ona dur der. Dur der, haddini açtın, sana bu kadar yeter. Onun için bize düşen nedir? Allah'ı Rab olarak kabul etmektir. İlah olarak kabul etmektir. El esmâul da kabul etmektir. Bütün isimlerini, el esmâul hüsnânın ona ait olduğunu kabul etmektir. Bütün güzelliğin ona ait olduğunu kabul etmektir. Kötülük, şer, insanın kendi nefsindendir. Güzellik olmayınca çirkinlik olur. Aydınlık olmayınca karanlık olur. Allah'ın güzelliği bir yerde yoksa, Allah'ın isimlerinin tecellisi bir yerde yoksa, orada zulüm vardır. Allah'ın nuru bir yerde tecelli etmemişse orada karanlık vardır. Allah'ın hidayeti yoksa orada delalet vardır. İman yoksa küfür vardır yani. Evet. Ve hayat, Allah bir imtihandır dedi. İmtihan, kazanma imkanıdır demektir. Allah kullarını imtihana tabi tutar, ona kazanma imkanı sunar. Neyi kazan? Neyi kazanacak bu? Allah'ı kazanacak. Evet. Allah'ın el esmâvül Hüsnasını, Allah'ın güzelliğini kazanacak. İmtihan bu demektir. Önümüze gelen imtihanda eğer Allah'ın emrettiği gibi, sevdiği gibi yaparsak, Allah'ın güzelliğini kazanırız. En basitinde, mesela buyurdu ki ayet-i kerimede, Allah sabredenleri sever. Nimet geldiği, yani musibet geldiğinde sabredersen Allah'ın sevgisini kazanırsın. Allah'ın vudud isminin, ilah isminin tecellisini alırsın. Sabrettiğin için. İsyan edersen ne yaparsın? Allah'tan uzaklaşırsın. Şeytana arkadaş olursun. Küfrün artar, şirkin artar. Nimet geldiğinde şükredersen Allah şükredenleri sever. Teşekkür etmişsin. Rabbine boynunu bükmüşsün. O nimetin gereğini yerine getirmişsin. Allah'ın sevgisini bir daha kazandın. Allah müminleri sever, müttakileri sever. İman ediyorsun, Allah'ı seviyorsun. Allah'ın sevgisini kazanıyorsun. Allah'a karşı tahva sahibi oluyor. Sorumluluğunu yerine getirmeye çalışıyorsun. Allah'ın sevgisini kazanıyorsun. Aynı şekilde... Birine merhamet ediyorsun, Allah'ın rahmetini kazanıyorsun. İkram ediyorsun, Allah'tan ikrami hak ediyorsun, kazanıyorsun. Birini affediyorsun, Allah'ın Afını hak ediyor, Afını kazanıyorsun. Hayat bundan ibaret zaten. Yani Allah'ın isimlerinin tecellisinden ibarettir. Kul da halife olarak o isimleri onda tecelli etsin diye Allah ona imkan tanıyor. İmtihan bu demek. Eğer hayatı böyle anlamadıksa, İmtihani böyle anlamadıksa nasıl anlayacağız? Kendi kendimize bir şeyleri üretip onun bunun yerine koymak zorundayız. Yani kendi kendimize yalan söyleyip dilimizi Allah'tan öğrenmediğimiz için kendimize bir din üreteceğiz. Ama genel olarak bakıldığında bu anlaşılır. Dinimizi Allah'ın kitabından öğrenirsek imanımızı iman nedir? Allah'ın kitabından öğrenirsek, imanımızı, dinimizi, ibadetimizi Allah'ın kitabına arz edersek onu anlarız. Evet, bir şey sormak isteyen var mı? Efendim yemin ederken e, Allah şahittir, ben buradan geliyorum demek ne kadar dürüsttür efendim? Evet. Yemin. Allah adından başka hiçbir şeye yemin edilmez. Yemin edilirse o batıl bir yemindir, geçersiz bir yemindir. Allah şahit deyince, Allah'ı şahit tutmuştur. Bu tam bir yemindir. Böyle yemin edebilir mi? Edebilir. Allah'ı şahit tutmuştur. Ama eğer bu yalansa, bu doğru değilse, bu ne demek olur? Bu Allah'ın şahitliğine iman etmemek demek olur. Allah'ın şahitliğine iman etmemek. Allah şahittir demek, Allah görüyor ki ben böyle yaptım. Ama sen gerçekten öyle yapmamışsan, bu durumda ne demiş olursun? Allah görmemiş demiş oluyorsun. Eğer gördüğüne iman etseydin, bunu söylemeye, bu kelimeyi kullanmaya cesaret edemezdin. Ama mutlak doğruysa söyleyebilir. Öyleyse söyleyebilir. Ama değilse, söylerse Allah'ın şahitliğine iman etmemiş demektir. Korkmuyor. Allah'ın şahit, yalanına Allah'ı şahit tutuyor. Çok tehlikeli bir yemin. Yani insanı küfre götürecek bir yemin. Allah adına yemin de böyledir. Allah'ı şahit tutmak demektir. Onun için Allah'tan başka bir şeye yemin edilmez. Edilse de o batıl bir yemindir. Hatta böyle yemin edilse insanı küfre götürme tehlikesi vardır. Bilmeden olursa bu müstesnadır. Şehit ve müşahadeyi bir parça anlatacaktık. Allah hem afakta hem enfuste onlara hakkı göstereceğiz buyurun. Hakkı. Onun hak olduğunu göstereceğiz dedi. Allah'ın hak olduğunu hem afakta hem enfüste onlara göstereceğiz. Kime gösterecek? Aryanlara, bulmak isteyenlere, Allah'ı tanımak isteyenlere Allah hakkı gösterecek. Bütün afak dışarıdaki her şey demek. Enfüs insanın içi demek, içindeki demek. Her şey Allah'a şahitlik yapıyor. Onlar da buna şahitlik yapacak dedi. Varlıkta neye bakarsak bakalım, o mutlaka Allah'ın bir ismini gösteren ayettir. Allah'ın bir isminin tecellisidir. Resulullah Efendimiz, eşyanın hakikatini olduğu gibi bana göster derken, kastettiği budur. Oradaki Allah'ın tecellisini müşahede etmiştir, ötesini istiyor. Bir de kendi nefislerinde buyurdu. Kendi nefislerinde. Allah nefsi hakikat olarak kullanıyor. İnsanın hakikati. Kendi hakikatinde hakkı müşahede edecek dedi. Onlara ettireceğim dedi. Kime? İsteyene. Görmek isteyene. Bakmak isteyene. Şahit olmak isteyene. İstemiyorsa, böyle bir derdi yoksa hiçbir zaman ne dışarıda ne içeride onu müşahede edemez. Hakkı müşahede edemez yani. Onun için biri eğer bir ağaca bakıyorsa sadece böyle bir yeşillik olarak bakıyorsa oradan bir şey alamaz. Allah'ın kudretini, razak sıfatının te isminin tecellisini, Rahim isminin tecellisini, Vehhab isminin tecellisini onun üzerinden müşahede edemez. Ağaç üzerinden müşahede edemez. Ama gönül itibariyle hikmet biri bir ağaca baksa, Allah'ın onu topraktan nasıl çıkardığını, o ağacı bir çekirdekten nasıl yarattığını, o Aynı topraktan besleniyor. Aynı suyla sulanıyor. Meyvelerin nasıl farklı farklı, renklerinin, tatlarının nasıl farklı farklı olduğunu evet, bakarken Allah'ın kudretini, Allah'ın kullarına rezak isminin tecellisini müşahede eder. Bakarsa, tefekkür ederse bunu anlayabilir yani. Aynı şekilde bir ağaca baktığında onun diri olduğunu mesela bilimsel çalışma şu anda zaten o safhaya gelmiş ağaçların diri olduğunu Ağaçların birbiriyle konuştuğunu. Evet. Hatta öyle ki, ona zararlı bir böcek konsa, yani istila edilse, o anda en uzaktaki kendi cilsindeki ağaçlara oradan bir koku gönderir. Böyle böyle bir tehlike var. Savunma haline geçin. O ağaçlar da orada hemen savunma haline geçip, Başka bir şey, sıvı üretiyor. Yani kokusu onları, o hayvanları rahatsız edecek bir sıvı üretiyor. O hayvanlar o ağaçlara konuyor. Böyle bir de ilişkileri var, konuşmaları var. Bu bilimin tespit ettiği bir bölüm. Ama hepsi diridir, hepsi Rabbini hamd ile tesbih ediyor. Ve hepsinin zikri vardır. Hepsi birbiriyle konuşur ve sohbet eder. Bununla beraber insanların zikrine iştirak eder. İnsanı sever, mümini sever. İnsanların da durumuna göre onları sever, onlara yakındır. Yani ağaca nereden bakarsan bak, darına bak, yaprağına bak, meyvesine bak, o bir mucize. Allah'ın kudretini gösteriyor, isimlerini gösteriyor. Bu sadece bir ağaca bakmak. Bütün varlık böyledir. Taş da öyledir. Bir de böyle bakınca şahit oldu. Hakka şahit oldu. Evet, hakkın ismine el esmaul husnasına şahit oldu. Bir de kendi üzerinde görmesi gerekir. Evet, bir zahiri üzerinde görmesi gerekir. Allah nefsi üzerinde dedi yalnız. Bedeni demedi. Zahiri olarak bedeni afaktır. Enfus değildir. Enfus iç alemdir. Dışarıya baktı, gözüne baktı, eline baktı, tırnağına baktı, kibriyine baktı. Zaten onu görmemesi mümkün değildir. Anlamaması mümkün değildir. Bu muhteşem bir eserdir dememesi mümkün değildir. insan için. Bir de onun iç alemi var. Gönül aleminde Allah'ın hak olduğunu Allah müşahede ettirir. Ama böyle bakana yalnız. Görmek isteyen, tanımak isteyen, anlamak isteyen elbette ki şartları da vardır. Bu durumda insan hakikati kendi gönlünde, nefsinde müşahede ediyormuş. Baş gözüyle değil, bir de gönül gözüyle. Gönül gözüyle müşahede için önce baş gözüyle her şeye hikmetle bakmak gerekir. Her anda Allah ile beraber olduğunu tatmak gerekir. Onun huzurunda olduğumuzu tatmamız lazım. Her şeyimizin O'na ait olduğunu tatmamız lazım. O'nun bize bizden daha yakın olduğunu tatmamız lazım. Evet. Allah hepimizi Hakk'a şahit olanlardan eylesin. Kendisine El Esmâul şahit olanlardan eylesin. Amin. Allah hepimizi kendi kendisine, kendisinin Allah'ın yeryüzündeki halifesi olduğuna şahit olanlardan eylesin. Amin. Allah hepimizi Hazreti İnsan eylesin inşallah. Amin.